Bismillahirrahmanirrahim. Ve inşallah konumuz İslam'a çıkan ilk fitne ve sıra medene gelen sabık inançlar meselesi. Günümüzde tabi çoğumuzun bu aklına takılıyor. mezhebde konusu da inşallah inşallah teala Bunları işlemeye çalışacağız inşallah inşallah. inşallah. Tabi bir sohbete bunlar sığmayacak. Önce bugünkü konumuz İslam'da çıkan ilk fitne. Bunun karı nedir? Neden meydana geldi? Biliyorsunuz Peygamberden sonra Yerine hasa Bekir halife oldu. Halife halife Halef kökenden gelir ki Halef onun yerine gelen anlamına gelir. Selef geçen Halef de yerine anlamına gelir. Hazreti Bekir'sizlik Hazretleri tabi elhamdülillah peygamberden sonra insanların en üstünü eftali kişiydi. Peygamber'in zamanında yani has sadette saadette nasıl idare edilmişse o da aynı onları uyguladı. Sonra yerine Hazreti Ömer halife oldu. Halife Ömer'in de biliyorsunuz adaleti meşhurdur. Kendi evladına bile kimse ama etmedi. Sonra onun yerine üçüncü olarak Hazreti Osman halife oldu. Hazreti Osman ilk Müslümanlardan kendisi Mekke mükerreme'de. Yani bunlara sâbıkûne evvelin deniyor bunlar. İlk Müslümanlar Mekke mükerreme'de diğer Müslümanlar, diğer sahabeler bile onların makamına girişemiyorlar Ayrıca Hazreti Osman'ın bir özelliği şuydu. Zin lakabına kavuştu. Nur biliyorsun bilemiyoruz nur demektir. Nureyn nurun tishniyesi iki nur demektir. Hazreti Osman iki nur sahibi idi. Neden buna bu lakap verildi? Peygamberimizin önce bir kızıyla evlendi. Peygamberimiz kılıf edince Peygamberimizden diğer ikinci kızını verdi. Onun için adı bu da Nureng kaldı kendisi. Hazreti Osman Hazretleri tabi hem aşırı 25'lerden hem ilk Müslümanlardan yalnız halifelikte biraz da bazen seddik istiyordu halifelikte. Onun doğası yapısı mizacı çok ama çok yumuşaktı çok kuran okur. Gayet hayal sahibi kendisi. Yapısı, doğası çok yumuşaktı. Bundan dolayı bunun atadığı valiler biraz bağımsız hareket ediyorlardı. Yani onu pek kadar sanki takmıyorlardı. Bazı valiler. Bundan dolayı da e, uzak yerlerde o zamanki valiler de Değer başkanı gibi ideler. Mesela Suriye'de bir vali Mısır'da bir vali Bırak'ta bir vali Bu şekildeydi Fakat tabi ne de olsa Hazreti Osman'ın döneminde Elhamdülillah İslam devleti Yeryüzünde Tek süper güç oldu o zaman İran'da yıkıldı Roma'da artık son şükür romanda kaldı İslam karşısında artık güç kalmamıştı. Bir de bunun dışında Müslümanlar nereye girerlerse orası kendi kendine İslamlaşıyordu. allah Teala diye bir verdiği verdi Müslümanlar için İsebillah La ikrahe din diye Yani diğer insanlar İslam'a girmede zorlanmazlar. Öyle Mevlam buyurdu. La ikrahe fiddin. Din İslam'da ikra zorama yok. Tebliğ edilir, anlatılır, gereği kadar her türlü bilgiler kendisine verilir, davet edilir, yardımcı olunur. Ama haşa kılıçla silah takıp da boynuna dayamakla İslam'a kimse orada getirilmez. Allah katına çeniyor, münafıklıklık bu sefer. Yani İslam'da böyle bir hiçbir zorlanma olmadığı halde. Fakat o dönem insanları gerek İran halkı, Mecusidler daha evvel, gerek Roman halkı ve Hristiyan alemi İslam'daki güzelliği görünce, yani daha doğrusu sahabelerin yaşantısını görünce kendileri İslam'a koştular mutluluklar. Bir örnek vereyim şöyle. Hazreti Ali halifeyken iken giderken orada bir savaş oldu. Okunaya geleceğim inşallah biraz sonra inşallah. Hazreti Ali giderken yolda zırhını düşürmüş kendisi. Kendisi Halife. Eğitim başkanı. Zırhını düşürmüş. Dönüşte Hazreti Ali zırhını bir Hristiyan'ın elinde gördü. Dönüşte. Onu sordu. Nereden alın sen bu zırhı? Bu zırhı benim dedi. Hayır de bu benim dedi. Düşürmüştüm onu. Zaten zırhını. Hristiyan, bakın hastalı o anda devletin başkanı, halife. Öyleyken Hristiyan ama has, İslam'daki adaleti bildiği için halife de olsa karşısında korkmadan kendini savundu. Hayır zırhı benim. Ne gerekiyor şimdi? Tabii Hazreti Ali alamaz İslam gereği hastali bunu mahkemeye verdi o zaman da meşhur kadı vardı kadı şu Hazretleri değil ki uzun da kendini yaşadı adatiyle meşhur bir kadıdır kendisi hayatı uzun olan kendisinin Hazreti Ali kadıya bulundu zırhım filan bir elinde zür zırr benim zırhım alınması istiyorum diye Kadı Hasan'i çağırdı, halifeyi kadı çağırdı. Ya Ali, peki o zırh olduğuna dair şahidin var mı? Var. Kaç şah, tane şahidin var? Kim bunlar? Biri Kamber. Nedir Kamber? Hasali'nin azatlı kölesi. Tamam o kabul dedi kadı. İkincisi, oğlum Hasan şahit. Kadı kabul etmedi. Oğlunun babaya hakkın şahit kabul edilmez dedi. Şerhan dedi, kabul etmiyorum dedi. Tabi Hristiyan çağrıldı mahkemeye. Şimdi Hristiyan da mahkemeye gidiyor ama korkmuyor. İslam adaleti bildiği için hiç çekinmiyor. Mahkemeye geldi. Kadışşeh solu kendisine zırh senin mi? Benim dedi. Bunun üzerine kadı kararını verdi. Ya Ali eğer oğlun Hasan'dan başlayışı şahit getirirsen o zaman iş değişir. Ama baş şahitin yoksa oğlunun şahidi baba için kabul edilmez o zaman sen bu davada davayı kaybediyorsun zı Hristiyan'ındır karar verdi kadı hüküm hüküm verildi aldı Hristiyan'ın şirin hızını çıktı mahkemeden hastaneye mahkemeden çıktılar ayrıldılar Yolu ayrıldı Hristiyan bir düşünüyor kendi kendine nasıl din bu nasıl hüküm kadı bu bir devletin başkanı, hem dünyanın tek süper gücü, öyle bir kişi asrı kestirir. Böyleyken mahkemeye gitti, şahitlerini kanıtlayamadı, davayı kaybetti, zırh onda. Hristiyan bu ada karşısında şaşırdı, ağlama başladı. Koştu geldi, ya Ali affet beni. Tamam, bu sebebi benim zırhım değil. Ben bunu sen yolda buldum. Zırh sen al zırhın bakalım. Asale gülmesedi. Peki madem dedi, zırhımı sen bu kadar sevmişsin, onunla gözün kalmış, şimdi hediye olsun sana sen benden kabul edildi. Bir de at verdi ona. Mahkeme zaten gelmiş, bir de at etti kendisine. Bu defa Hristiyan ağladı. Ya Ali, böyle bir din varmış ben bilmiyorum şimdiye kadar. Allah aşkına bana İslam anlat. Müslüman olacağım ben dedi. Ve İslam oldu unuttu. İşte Mesela bugün bakın Amerika girdiği yerde tutunamıyor, tutunamıyor. O kadar misyoner çalışıyorlar, o kadar muazzam çalışıyorlar, baskı da yapıyorlar, işkence de yapıyorlar, ama yine tutturamıyor bir yerde. İslam nereye girdiyse orası kendi İslamlaştı. İşte sahabelerin, o mübarek önderlerimizin yaşantı adertiyle Müslüman oldular. Hası Osman'ın zamanıdayız şimdi. Konumuz yanan bugün. Hasıri sorayacak işte Konu Osman'ın zamanda İslam yer yüzünde tek süper güç oldu. Müslümanlar şu gibi olmuş oluyor Müslümanlar. Hey tarino, grup grup Küba'da geldiği gün As Surasindem, yani grup, grup halk İslam'a koşuyorlar. İslam benimşiyorlar, cihada katılıyorlar. Bu lafa tabi İstanbul gelişmesini engelleyemeyen, durduramayan dış güçler toplan kendi aralarında ne yapalım, ne edelim en sonunda bir Yahudi bu işi ortaya koydular. Yemenli bir Yahudi İbn Sevda derlermiş, İbn Arapçı oğul demektir. Sevda da kara çok kara demektir ki mühendistir bu yani dişi filidir. Yani annesi çok kapkır olduğu için o kara kadının oğlu anlamında lakabı varmış Yemenli Yahudi, adı Abdullah bin Seb'e adında. Çok konuşmasını bilen, hitabeti kuvvetli insanları etkileyici öyle bir özelliğe sahipmiş, İslam'ı da aş yok incelemiş öğrenmiş. Haz Osman'ın zamanında yemeden kalkıyor Medine'ye geliyor. İşte ben Müslüman oldum diye tabi diliyle kemer getiriyor kalbe dili onu getiriyor ve İslam'ın merkezine Haz Osman yaklaşmak istiyor. İslam'ı oradan yıkmak için. Hazreti Osman feras sahibiydi aslında. Yani günün gözü günü açı tabi kendisinin. Ona yüz vermedi. Medine yüz vermedi kendisine. Fakat İslam öyle bir şey ki azıca cemaatimiz, karşıki kişiyi açıca su içtemeyince onun için daha İslam'da. Tahmini olmuyormuşlar. Bu İbn-i Sebe denen bu münaf 200 Yahudi yani ajan Medine de tutunanmayınca orada bulunan tabi o çoğunluk sahabe kendileri hepsinin keşfikametleri aşırı bunu fark dölme olan Yahudi'ye yüzülmediler. Bunun üzerine tutuğu İbn-i denen münafık Basra'ya gitti. O zaman da Basra küfre gibi yerler İslam'ın büyük merkezleri o zaman Basra'ya gitti işte orada şimdi İslam için yıkmak için Müslümanları kampla ayırmak için şöyle bir şeye faalete başladı. Nasıl başladı? Kendini gerçek Müslüman gösterdi. Tekva gösterdi. ön saftarı camiye gidiyor. En erken gidiyor camide eline tesbih şunları bunlar öyle kendisini gösterdi. Ve konuşmaları ile etkili insanları şöyle başladı. Dedi ki onlara hazret İsa dedi. Aleyhisselam. Dünyaya tekrar dönecek. Öyle mi? Öyle. Peki İsa dünyaya tekrar dönecek de Hazret-i niye tekrar dünyaya dönmesin? O da dönecek. Buradan başladı. Yani sanki Peygamber'i çok seviyormuş gibi. Ve Peygamber Hazret-i üstünde buradan tutturdu. Buradan tutturdu. Hz i Muhammed de tekrar dünyaya dönecek ama onun şu an dünyada vekili var dedi. Kim bu? İşte Hazreti Ali, onun vekili dedi. Onun vekili. Ve Hazreti Ali'yi çok ama abarttı. Artık sanki Peygamber üstün bakanlara çıkardı. Sanki bir uluyiyetler kendisine verdi. insan üstü güçler kendisine verdi. Ve başladı. Hazreti Ali varken Hz Osman'a halifeye düşünmezdi. Hazreti Osman Halifeliği zorda elde etti. Onun ki gayrı meşrudur halifeliği. Hakas Ali'nindir. İşte bunun için bütün Müslümanlar bundan sorumluyuz dedi. Bunun için de çalışacağız, çabalayacağız. Az Osman'ın tahta indirip Ali'ye geçireceğiz. Ama ikiyi vermek tabi. iki kamp ay Müslümanları. Başsaade kaldı. Bu defa başsa da Basra valisi bunun bu durumunu anlayınca bunu bastıdan sürgün yolları dışarı gönderdi. Ama taraftarlarına da Sebiye Fırkası diye isim verildi taraftarlarına da. Oradan küfeye gitti. Yine kübede tabi zaten ajan bunun için İslam'a girmiş. Kübede bir çalışmaya başladı. Orada bir taraftar topladı gizden gizliye. Orada durumu anlaştırınca oradan sürüldü Şam'a Gitti oradan. Şam'a gitti, Şimdi baktı. Şam'da aradığı fırsat var. Diyecek fırsatı sahiben Hazreti Ebüzer bir zat vardır. Ebuze Hazretleri vardır. Hazreti Ebu Zer, son derece zütti tekva. Zütt zayi şudur: Hiç dünyaya önem vermeyen kişi. Deniyor kendisine. Hazreti Ebu Zer ile Hazreti Muavi arasında anlaşmazlık vardı bazı konularda. Bunu da için bu. Hz ve yaklaştı. Ebu Zer'e yaklaştı. Tabi sonunda oradan da sürüldü. Oradan Mısır'a karşı gitti. Mısır'a yerleşti. Mısır'ı tam kendine uygun buldu. O halkını uygun buldu. Çünkü onun halkı tabi onlar sahabe değiller çoğu yeni Müslüman olmuşlar, İslam yeni gelmişler filan. İslam'ı tabi-i layıkları, bilmedikleri için onu aldandılar. İşte bu Yahudinin Basra'daki, Küfe'deki, Şan'daki, Mısra'daki adamları arada itibatı bağlantıya kesmediler, anlaştılar. bunun sebeyi fırkası adamlarının tarikiyle, teşvikiyle Haz Osman'ın aleyhinde muazzam bir kamp oluştu, düşman olarak oluştu. Ve sonunda üç yerden, Mısır'dan, Basra'dan, Küfe'den isyancılar ki bunlara bagi deniyor. Bagi demek İslam'da meşru halifeye karşıken kişi bunlara bagi deniyor. İşte bunlar üç koldan çıktılar, Medine engelliler... Amaçları, Has Osman'ı hilafetten zorla indirmek. Bu için geldiler. Tabii Medine bu sefer kargaşanlık gibi bir Medine'de. Şimdi halifelik döneminde halifenin özel asker odusu yoktu muhteremler. Bakın şimdi, halife döneminde. Halife sıradan bir insan gibi yaşardı. Neyse yaşantısı ona devam ederdi. Çarşıya gider, bu dene alır sütünü evine getir. Halifamıza bak. işinin kendini görür, sade bir vatandaş gibi yaşar, bir koruması olmazdı, kabde beşti olmazdı. Allah emrini uygularlardı. Bu gelen Asyalar Medine'de Hazım Osman'ın sayını sardılar, kendisini zorlama başladılar halifetten ayrılması için aksa halde ölümle tehdit ettiler. Onlar Osman yaşı 80'e aşmıştı yaşı kendisinin de Tabi onun halifette gözü yok. Yok ama şöyle dedi diğer Müslümanlara eğer ben de bu zorbaların bu darbeciler isteğiyle halifeliği bırakırsam bu insanlar bir Adet haline gelir dedi. İleride böyle çabucular, asiler, ayatınlar, halifeyi basarlar, indirirler, iseri çıkarırlar. Bunun için ben dedi, e, bu yolda öleceğim şeyi de hocam, biliyorum dedi. Öleceğim. Ama bu şekilde bir adet oluşmaması için istifa etmedi, ayrılmadı. Hazır Osman'ın şehit olacağını ona Peygamber'in bildirmiş alacağım Hatemiz. Zaten sahabelerin her birinin ayrı ayrı özellikleri var. Ve en sonunda üç gün Hazır Osman'a tamamen çember alındı. içeriye dışarı kimse çıkar sokulmadı. Bu arada tabi o dönemde evlerde su musluk olmadığı için dışarı su getiriliyordu. Hazır Osman evinde sus bırakıldı. Bir perşembe günü Hazır Osman cuma günü öldürüldü. Ondan bir gün evvel yine perşembe günü Hazır Osman çok oruçladı kendisi. O yaşta olduğu halde oruçluyormuş. İki namazını kılmış. şöyle i̇şte şey bir şeye dayanmış. Diyor ki hanımına ne aile işin yanıyor diyor de bir damla su yok. Nail diyor hanımına. İçim su süzeye yanıyor. Acaba bana biraz su bulabilir misin? Diyor ki hanımı, hanımı da kay sadakata bağlı kendisine. Ya Osman şu anda ev etrafını asile sarmış durumda. Düşer çıkarsan bir öldürürler. Öleyim ama sana su getiremem. Biraz diyor. Hele akşam ezene geçsin, hava kararsın da komşu oldun, atlayıp sana su getiririm diyor. Peki diyor. Hazal Osman arada tabii Allah'ın zikriyle tesbih ediyorken akşam ezene okunuyor. İftirat etmeye bir damla su yok ama evinde. Akşam kılıyor. Hanımı komşun avluyu atlayıp su getirmeye gidiyor elimi yani tasalmış. Hanımı bir tas su buluyor avlıyor, türküm çıkıyor, gelin bakıyor, korası Hazretman uyumuş ama, dayan diyor. da, uyumuş. Uykusu uyandırmaya kıyamıyor. Su tas evi ikinim deklerinde, ayakta hep gözüne bakıyor. Uyandığında su verecek. Bekliyor, bekliyor, epey zaman bekliyor. Bir Hazretman gözünü açıp bakıyor, Nale geldin mi? Osman diyor, bak diyor sana soğuk, serin güzel, su bulun diyor farklı sıra vardı meydum, o dönemde sana Frans suyu buldum diyor sevinçle veriyor ağzıma suya evzat almadı suya dedi ki ile. az önce bana cennetten su getirdiler o suyu içtim suya kandım doydum artık dünya suyunu ağzıma koyamam dedi o kadar tatlı cennet suyu tamamen suya kandım Artık dünyanın ağzına koyamam dedi. İşte ertesi Cuma günü. Cuma günü çıkarmadı kendisi kendisini. Çıkarmadı İkindi namazından sonrasına sonra yine o günde yine oruçluyormuş. Kon okuyormuş. O gece Peygamber'e çağırıyor ama Osman Ya Osman yarın akşam iftara beraber yaparız Peygamber kendisine buyuruyor. Osman'ın şey doğacağını biliyor tam şeridini biliyor. İki namaz konusunda sonra çok kurudu. Hatta bazen iki dekatta de hapim ödermek oktanımda bazen Kur'an doyamaymış. Hazır kur okurken o istenceler kapıdan giremediler. Komşu avlusuna atlayıp odasına bastılar. Bastılar. Önce biri ki sahabenin birin oğlu o ismi söylemeyeceğim. Halisman'ın sağan tuttu, şöyle kaldırdı elde kılıcı. Az konu okuyor ama. Öldüğünü biliyor. Ama ne heyecan var, ne stres var, ne korku var. Hiç kana kemen dalmış, şiir şey boyunca da kesin de biliyor. O kadar Allah tevekkülü teslimiyeti. Yani ben bazen düşünüyorum da hayal edeyim, hayalına sığmıyor. O tevekkül teslimiyeti ki bu hırsında ulumuş de işte sağ meşhur sahabenin birin oğlu sağan tuttu köşede beni senden kim kurtarır şu anda deyince işte oğlum bir baktı yüzüne de babanın sen durumunu görse ne yapacak acaba dedi. O hemen çekini bıraktı böyle daha dışarı çıktı. fakat diğerleri kılıç çaldılar o zamanlar tam kılıcı indirirken hanımasın laylı hatun ayakta emiş, elini tuttu, kılıca doğru tuttu. Gelen kılıç, Hazırsız'ın ailenin parmaklarını kesti. Herkesin Parmak. parmaklarını kesti, şehit Hazırsız'ın ailenin parmaklarını yere düştü. Tabi o bağırınca, Hazırsız'ın ailenin köyleri almıştı yukarı tarafında falan geldiler iken, tabi bir kargaşa oldu. Hazırsız'ın şehit edildi. İlk şehit edilen halife, İslam'da, Halifen makamında. Hazreti Ömer, namazdayken hakikaten vurulmuştu. Bu makamında işleyici olan halife kendisi. Fakat tabi isyancılar Medine hakimler ama. Halkı dışarı çıkarmıyorlar. Ok tormaları e, sırtlarında, kılıçlar ellerinde, bellerinde, Medine'nin dolaşıyorlar. Bağırmalar, çağırmalar, isyanlar filan. Bunun dolayı Hazreti Osman'ın Cahdesi üç gün gömülemedi. O peygamberimizin damadı Zindurem, akşam beşlerden ilk Müslümanlardan üç gün cahdesi gömülemedi. Üç günden sonra akşamla yatsı arasında çok az bir cemaat gizlice bunu aldılar, gizlice aldılar cihan duvarın dışına işte giremezler. ...görülmesin diye... ...Cehavet-i Bakıya Medine mezarlığı... ...duvarın dışına, dış tarafına... görünmeden oraya kendini gömdüler. Sonra... ...Has-ı Muaviye halife olunca... ...Medine'ye geldi... cehavet ı Bakıya'nın duvarını genişletti... ...şu an mezarı... ...Cehavet-i Bakıya'nın duvar içerisinde... ...yani girince solda... ...kalıyor. Yani o gün ışığın... ...Has-ı edildiği yer... cehavet ı Bakıya'nın dışındaydı... ...o zaman... Tabi Hazret Osman şehit edildi. Medine-i isyancılar, darbeciler, hakimler ama ne gerek? Yine bir halde gerek. Bunun üzerine o zaman hayatta beş tane aşire ve beşlere vardı muhteremeler. Aşire on demektir. Bir beş tane müjdelenmiş anlamında. Peygamber mübarek ağzıyla müjdelenen 15 sahabe vardı hayatta cennetlik diye 10 tane vardır. Bu adan Hz. Bekir vefat etmişti. Hz. Ömer o da vefat etmişti. Hz. Osman o da şey değildi 3. Bir de altı han bin hafazetleri o da vefat etmişti. 5'incisi de Ebu Ubeyde Hazretleri 15'den vefat etmişti. Hayatta 5 tane kalmıştı 15'den şimdi kalmıştı. Bir Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sabi Ebu Vakkas, Hazreti Seyyid-i Hazretleri. Şimdi bunlardan birini seçecekler. Asil isenciler. en son Hazreti karar verildi. Amaçlar ama fitne durmasın. Yani bütün meseledir, o Yahudi münafıkın, o i̇dn sebenin. Amacı ne? Fitne devam etmenin, fitne dursun. Fitne durmasın. Bu kargaşa devam etsin. Bunun için hastalığa geldiler. Dileriler ki ya Ali, biz de de sana bir edeceğiz, sen harife seçeceğiz. Ne dedi bakın Mütterimler? Dedi ki, böyle isyancıların, darbecilerin isteğiyle harife seçilmez. Eğer siz ben seçerseniz, o zaman ben meşru halife olmam dedi bak muhteremler. Bakınız. Yani günümüzde değil mi bir darbe oluyor. Hemen yaralanıyorlar. İşgal güçleri geri giriyor. Hem ona yaralanıyorlar. Varlak makam gelmek için Hazreti Hazretleri öyle dedi onlara. İşçencilerin darbecilerin seçimiyle halife olmaz. Olsa da meşru olmaz dedi. Peki nasıl olacak? Dedi ki önce esnafı belir, hayatta olanlar. Onlar gelecekler. Hayatta olan sahabeler Medine'ye toplanacaklar. Sonra ehr Medine'ye gelecekler. Eğer onlar beni isterlerse, onlar bana bir ederlerse adam halifeyi kabul ederim ben dedi. Bunun üzerine böyle yapıldı. Hazreti halife seçildi. Ama tabi pek istekli değil. Neden? Çünkü ne olacağını biliyor muhtemelen ne olacağını biliyordu. Fitne girmişti. <gülüyor> Hazreti Ali halife oldu. Ama iktidar olamadı ama. Halife oldu. İktidar olamadı. O andaki yerin yani devlet gücü İsyancıların elinde. Halife o. Resmi olarak Halife. Ama iktidar elinde yok. İsyancılar, onlar merkezi hakimler. Onların üstünde geçiyor. Onu Halife'yi dinlemiyorlar. Bu arada, şimdi işte, şöyle bir de olay çıktı sahibi arasında. Has Osman'ın katillerinin bulunup, Bunların kısasen idam edilmeleri İslami budur tabi. Yani İslam'da kısas farzdır. Kime? Halifeye. Devletin başkanlığı halka diye. Ona farzdır. Şimdi Mevla yürüyor. Senin için kısasta hayat vardır Mevla abi. yürüyor. Yani kısas denen bir şey oldu mu? Yani öldüren öldürülürse ne olur? O zaman bu öldürme işi durur. Yani bir kişi kesin bilse ki... ...ben filan gidip öldürürsem, vurursam... ...beinham Yani bu yüzde yüz kişi bunu kesin bildi mi? Tabii can tatlıdır muhtemelenler. Kişi hem kendi canına kıyamaz... ...hem anda aklına çoğu çocuğu gelir... ...eşi dolu kalacak, çikolatim kalacaklar... ...ya da bu caydırıcı özelliği vardır... İşte bundan dolayı İslam'da adam öldürme olmamıştır. Üstündür. Olmamıştır böylece adam öldürme. Şimdi bazı sahabeler bu arada o anda Hazreti Ayşe validemiz Mekke'ye hacı gitmişti. Haç'ta Hac Haç dönüşü Mekke'den çıktı. Yolda Hazreti Osman'ın e, öldürüldüğü haberini alınca Ağlama başladı. Tekrar Mekke'ye döndü. Peki ne oldu katiller? Efendim katil sebebi dolaşıyorlar. Bunun üzerine Eyvahdi de Ayşebali ağlama başladı. Demek ki ilahi emir Kuran Allah'ın emri uygulanmıyor yeryüzünde. Nasıl olur bu? diye eten toplananlar beraber bunda yürüdüler basıya doğru yürüdüler. İşte buna İslam'da Cemel vakası deniyor. Yani deve olayı deniyor. Hazreti Ayşe validemiz bir deveye bindirilmişti. Bir örtülü bir şey yapılmış, kendisi yapılmış, mahve yapılmıştı. Şey, içindeydi. Etrafa toplananlar Kazı Zübey bin Avanda. Hazreti Tane orada iyiydi. Yani katiller cezalandırılmıyor, Allah'ın evi uygulanmıyor. Kur'an-ı ahkam kaldırılıyor? Hasale buna muhteşem değil mi? Diğerçi çekişti mi derletten? Böyle bir baş kaldırı oldu. Hasale niye onları kısasını öldürmüyordu? E öldüremiyordu muhteşemler. Halifeydi, iktidar değildi. Katiller tam kesin kim olduğu bilinmiyordu. Hasale, hasale naleye sordu O zaman gitti. Asmara'yı öldüren kim? Dedi ki Hazrı Nâhile Hatun tanımıyorum dedi. Kendimi tanımıyorum dedi. İşte bundan dolayı İslam'da ilk çıkan sahibi arasında bir olay çıktı. Acı bir olay çıktı. Bu da iştihat farkı deniyor buna. Sahabenin her biri müştehittir. Bir müştehit kendi işlemi bırakıp da başkasına tabi olamaz müştehit. Bu işin sahabenin her bir olduğu için bir kısmı hastaydı gibi düşünüyorlardı. Çoğunluk öyleydi. Şu anda isyancı durumu hakimler. He biraz sabredelim, bekleyelim, şükrede yatışsın, halifeye durumu hakim olsun, güç kuvvet etsin. Olmazsa cezalandıranları bunları. Hastaydı bu görüş yiydi, çok bu görüşte Karşı taraf ise hayır bunda beklenilmez. Allah'ım hem uygulansın diye acı ediyorlardı. Ne yazık ki muhterem kardeşlerimiz Basra yakınlarında Hassali'nin ordusu ile bu Cemel, yani Hassali'nin başına bulunduğu, tebezine bulunduğu ordu arasında bir savaş çıktı. E, bu savaş önülemez miydi? önlendi ama işte muhtemelen bakın fitne, fitne şimdi Hazreti Ali Hazreti bulunduğu orduyu Karagan'a geldi Hazreti Zübeyir Hazreti çağırdı Şöyle Hazreti Zübeyir'e Hazreti Efendimiz ya Zübeyir hatırlıyor musun filan filan zamanda filan yerde sen ben otururken Resulullah geldi. Resulullah sana bakıp şöyle söyledi. Ya Zübeyir, bir zaman gelecek, sen haksız olarak Ali'ye savaşacaksın. O zaman Ali haklı olacak. Sana demedi mi Resulullah? Bir hatırladı bunu. Ali hatırladı bunu. Unutmuşum. Yoksa ben buradan çıkmazdım bu şekilde. Dedi. Fakat oradan ayrılamadı. Bırakmadılar kendisini. Döndü hazır Talha'ya döndü. Talha aşığım beşilerin tabi orada. Ya Talha, bak senin şu anda hanımın zevcen evinde rahat otururken, niye Resulullah hanımını buraya sen getirdin? Niye bunu geliştiremedin? Bak hanımı. Yazık değil mi? Peygamber hanımı burada, orada içerisinde. Talha da etkilendi bundan. O da pişman oldu. Bu üzerine karar verildi. Evet derler, tamam. Geri dönüşü derler, karar verildi. Ayrıldılar. Fakat fakat şu işte o Yahudi i̇bn Sebe'nin taraftarları o grup ve isyancılar isyancılar hastalığı öldürenler eğer bu ikisi anlaşırlarsa hastalığı güçlenirse onların tabi sonu geleceği için ne aktar bunlar hemen o gece karanlığa yararlanarak bunlar hastalıktan bulunduğu o birliğe saldırdı gece karanlığında. Yani yaptılar böyle. O kız, o kılıç derken, onlar da hastalıktan durmadı. Bize de saldırıyor derken, onlar da birkaç milyar fey geçtiler. O kız derken gece karakarşıdan bir şey koptu. Bir ara tabi sabah oldu ama devam etti. sabah bilmiyor kimse. İki tarafta karşına başladığımız zannediyor. Şimdi sabah oldu aziz cemaatimiz. şöyle bir acı olay oldu. Hazım var, bilirsin Hazım var Mekke'de o eza çeken Sümiye Hanımın hatunun oğlu, babası şehit olanisi, İlk şehitler İstanbul'da. Hazım var, o da çok ama çok eza çekti Mekke Mükerrem'de. Hatta aziz cemaatimiz, yani düşünmek insana bir tür üpiyor böyle, bakınız. Hazım var. Mekke'nin dışarı çıkarıldı. Öyle sıcağında o muazzam sıcakta çıplak soyuldu. Baş açık. Birkaç gün hiç kendisine bir damla su verilmedi. Çölde. E tabi beden tabi su kaybediyor durmadı. Beden su kaybediyor sıcakta. Kendisi bir damla su verilmedi. Muazzam güneşte yandı, yandı. İslam'dan döndüreyimler kendisine. Ama. Dövüyorlar, tekmiri oldu, hak ediyorlar. Dönmüyor, dönmüyor, dönmüyor. Ne yapılar? çok sıkı bir demir zırh getirirler. Şıla bedene o zırh getirirler. Yatırırlar güneşe. Tabii demir Mekke ısısında, güneşinde öyle ısındı, sıcak oldu ki hiç haslanma yandı, yandı, yandı. Sonra zırh çıkarırken haslanmarın derisi yapıştığı zıra, derisi soylu çıktı. Haslanmar bu şekilde ağaç, susuz, güneş artık Yar baygın hale gelmiş, deris dönmüşken ayağını ip bağlayıp yeri atırırlar, üzerine taş koyular, kumda çekiyorlar kendini. Kumda böylece. Tabii dikenler, çakıllar bütün bedenini yürüteyartar mı götürüyor? Hastan dönmesi için. İşte aldığı böyle cayden bir kiş var kendisi. O hastalığın tarafında kendisi. Şimdi bu cemel olayında, vebe olayında hastan var, hastalığın tarafında. Hazret daha karşıda. İstemiyor. isteksiz, İsteksiz. Fakat da oradan. Karşı karşıyalar. Hastama Hazret saldırıyor. Hazret Zübeyir bayağı yaşlanmıştı. Kendisi zaten çok zayıftı kendisi. Halsiz de kendisi. Ama iştiradına göre orada bulunmasını kendisine vacip görmüştü. Onun gelmişler gelmişti oraya. onu ölmek istemiyor. Ancak kendisi savunmakta yetiniyor. Bir ara Hazret Zübeyir sordu. Ammar sen öldürmek mi istiyorsun? Hayır Ziber, sen sevmek istemiyorum Rabb'e. Sırf sen buradan gitmeni istiyorum. Peki sen beni öldürmek istiyor musun? Ben istemiyorum. Dedi. İsti öldürür de kendisini. Sonra Hazir'dan kaçtı muhteremler. Orada ayrıldı kaçtı. Fakat tabii oradan ecir artık geleceğe kadar zaten belliydi. Bir ara atıyla kaçtı oradan. Bir ara namus kulesi attan aşağı ine, namus kulesinden. Onu takip eden bir münafı arkasından onu hançerleyip öldü, şehit etti. Hadis-i Teala da o da bir okla vuruldu. O da çıkmak savaştan. O da kaçamak, okla vuruldu, geride. Savaş, savaşma kendisi. Aldı yara ile, o vefat etti. Tam sonra bu şey de aldı. İtti böylece. Tabi Nifak deniyor, fitne, fesat deniyor. Bir defa bir kargaşa geldi mi, kolay kolay yatışmıyor muhteremdir. Özellikle bu fitne, kargaşadan yara salamak isteyenler çok olunca, işte o isyancılar, o Yahudi münafık, onun adamları, çok adamları edinmiş ama, o konuşma etkili insanları edinmiş. Bunlar şey ne istiyorlar? Hassane tek başına hakim güç olmasın işiyorlar şimdi. İkilik olmasın işiyorlar. İşte bu ikilik ile Şam valihası muavi ile Hasan arasında bir açlar bunlar. Aradan açlar bunlar. ikisinin açlarlarını. Şimdi biraz da inşallah bu savaşa değineceğim. Yalnız başta şunu söyleyeyim adı cemaatimiz. Bazı kişiler günümüzde e, şu haklı bu hakkı gibi bir muhakemeye kalışıyorlar. Hazreti İmam-ı şey bir sözü var. Büyük bir şehit. Şöyle buyuruyor. allah Teala bizleri o savaşta ellerimize kana boyamadı, orada bulunmadık Şimdi dilimize kana boyamayalım diyor. Onlar konuşarak böyle. Sükredelim karışma onlara böyle diye. Yalnız buna Sıffin'de, obada bir savaş oldu. Sebep da şu oldu şimdi. Bu Abdülhamit sebeni adamları, İslamcılar bir kısmı Şam'a gittiler. Şam halkını teşvik ettiler. Ne diye? Haşa Hz Ali Haz Ali'yi öldürttü diye bakımı teremler. Münafık ya Yahudiler şimdi der. Zaten adı cemaatimiz yeryüzünden ne kadar böyle bir fitne fesat varsa sabı bir oluşum varsa mutlaka başında yanında içinde ortasında Yahudi vardır. İşte Karın Maksı Yahudi Lenin Yahudi muhteremler hatta Abdülhamid Hazretlerini tahta indirmek için buna bu ferman getiren dört kişi getirirler. Biri gene Yahudiydi bakın. Evi yani Yahudi Bu işin tabii Yahudiler ve çalışırlar. bunun üzerine onlar şöyle yaptılar: Hasim abi teşvik ettiler. İşte Haz Osman, Hasim abinin akrabası, amca oğlu oluyor. Onun kanının araması, davası muhabiye düşer. Diye bu şekilde teşvik edildi. Hatta bu arada Haz Osman'ın kanlı gömleği şama getirilmiş. Hazreti ailelerinin kesin parmakları da getirilmiş, şama getirilmiş, öyle minbere, cami falan konu halkı gösteriliyor. Halk tabii garien oluyor, halk minber geliyor. İşte Hazretleri bunu oldu ederken ve Osmanlı'nın katilinin davası yönünden ayaklanma oldu. Ne yazık ki e, Babil Harabalar, harabelerin yandan yakınında. Fatih'in kenarında bir ova vardı, meşhur Sufi odası derken, Sufi obası diye. Fatih'in kenarında ova. İşte en sonunda iki ordu orada karşı karşıya geldiyle cemaat emeğinde. Hasan da haber çok gönderdi. Savaşçı maması için Hasan'ın kendisi bir adını haber gönderdi. Neticede alınamadı, alınamadı münafıkların yeni tabi başlaması ile savaşa girildi. O zaman bulunan sahabeler üçe ayrıldı sahabeler. Bir kısmı Hazretleri haklediler. Çoğunluğu buradaydı. Hazretleri İstanbul'daki o da Hazretleri'nin safındaydı. Hatta Hazretleri Beşsele Karali'ye o da Hazretleri'nin safındaydı. Kendisi. O şehit oldu kendisi orada. Sahabelerin bir azı da Hazret-i Muaviye tarafında idi. Düşüncü bölümü sahabelerin onlar tarafsız kaldılar. İştahatların gereği ama savaştan korkar değil. İştahatların gereği onlar tarafsızlarına savaşa katılmadılar. Şimdi bu savaşta ilginç yine bir mesele var azı cemaatimiz. hazret amvar Ammar Rantzatere, Olan ben çok severim şahsen, kendisi çok eza çektiği Allah yoluna çektiği için. Bela bir konu keriminde, sebilla ve özü fi bela Allah buyuruyor, benim yolunda Allah diyor. Benim için o ezah çekeni çekenler bela buyuruyor. Onların başka bir özelliği var ette. İnşallah. Hazım var gün hazrının saflarında. Peygamber Aleyhisselam Medine-i gelirken geldikten sonra ilk kişi biliyorsun bir meşcit inşansı oldu. Temellere kazıldı. Taş taşınıyor. Peygamberimiz de beraber çalışıyor. Taş taşıyor Peygamberimiz de taşıyor. Herkes o Medenistan'da birer taş omuzuna bitirirlerken Peygam'ın giderken taş almaya hasamlarda geliyormuş taş almış. Peygam baktı hasamlarda iki tane taş var. Biri daha büyük, daha düzgün sağ omzunda. Bir taş daha biraz küçük yamuk o sol koltuğunda. Ama terlemiş. Bak, çok sıcak ya. Terler kaşını açmıyor aşmerta gözünü, yüzünü yakıyor. Ama silemiyor ikiyle beş olduğu için. Peygam durdu. An var dur da Peygamber mübarek elleriyle telerini sildi. Peygamber sordu an var. Vay herkese bir taş getiriyor. Seni iki taş getiriyorsun. ne baktı utan söylemek istemedi. Peygamber müsaadeyince Ya Resulallah, Birini sağımızdakini omuzunda yukarıda daha güzelini bu taşı Ya Resulallah, senin için getiriyorum. Sehab-ı olmak üzere. Soldakimi de ona kendim anlar için getiriyorum. Peygamber gülümsedi, şöyle buyurdu, Ya Ammar, seni fiyeyi bagiye öldürecekler. Fiye, bir cemaat toplum, grup demektir. Bagi, halife, asya olanlar yani, yani isyancılar seni şehit edecekler. Bakın, yana sonra şöyle buyurdu, Ya Ammar, bu dünyada senin son rızkın Sü karşı süt olacak son rızkın bir Bunun tabi saberin çok duydu orada bununla keşfine bunu duydular. Ama ne olacak da bilemiyorlar. Hep bunlar Peygamberimizin mucizeleri mucize bunlar. İşte sıf genişliğinde savaşta artık olacak artık. Hepi beklendi. Anlatmak istiyim arandı her şeye başvuruldu. olmadı olmadı olmadı artık savaşa girecek Hastanlar İki reket namaz kıldı, elle açtı. Ya Rabbi, eğer bugün bu savaştan daha efter bir ibadet olduğunu bilseydim, onu meşgul olurdu. Ama Ya Rabbi, halifesiz kalmasın yeryüzü, bu fitne kesilir derlerinden Ya Rabbi, işadama göre en üstü ibadet, bugün savaşa girmeyi gördüm Ya Rabbi diye, böyle savaşa girdim. Savaş girdi. Savaşa girdi, bir ara artık çok susamış yaşlı da kendisi de daha yaş o zamanlar artık zor kadınları kullanıyor ama cihada gelmek farz gibi kendisini görüyor onun için giriyor oraya bir ara çok susamış ağzı dili ağzı kurumuş nefes alamıyor buramış o kadar susunutan aklına geldi saftan dışarı çıkayım da etrafa bazı su getirirlerdi yaşlılar kadına fırans su getirirlerdi bunlar vermek için Bakayım su olabilirsem bir su dedi. Çıktı, bakanında gördü, ete, kadınları gördü. Dedi bacılarım, içine de su, biraz suyu olan var mı işinizde? Bir kadın çıktı, tanıdı. Ya var. Ben dedi su var ama biraz süte karışık ama dedi. Ben bir kişim var dedi. Onu sağladım, adın sütü az. Onu buraya getirme değinmez. Onu sütle karıştırdım, getirdim. Ondan vereyim mi? Aklına geldi. Sonrısını alacak kardeş. Işte. Aklına geldi orada. Ver bacım, ver dedi. Sonrısını içeyim bakayım dedi. Onun tabağındaki bir toprak kaseye koyduk kadın. Sütü suyu karışık. Verdi. Onun besmele üstlerini içti böyle. Suda kandı. Ya Rabbi, sonrısını aldım. Artık ben dünyaya geri yirmeye Ya Rabbi. Resulüne kavuşu beni Ya Rabbi. Bubek Ömer'e beni karşı Ya Rabbi kavuşu derden, Allah dua etti ve savaşa girdi. Orada kendisini şehit oldu muhteremler. Orada kendisi şehit oldu. Peki bu savaşın sonucu ne oldu muhteremler şimdi? Oraya gelelim. Savaş uzun sürdü epey. Epey uzun sürdü. Savaşı artık bir son gününde Hasali'nin ordusu üstünlüğü sağladı. Artık kesin zafer sonucu almak üzere oluruma geldi. Halife Muaviye yanında alın bir asliye bir sahibi o da sahibidir ama sol İmame gelen sahibi kendisi çok aşırı üstün zekası vardı. Dedi ki Muaviye'ye Muaviye'ye de savaşı bu şekilde kaybedebiliriz dedi. Peki ne yapalım netice bir alalım? ona sordu. Dedi ki, kuanikimizi yukarı alalım, yukarı kaldıralım. Karşı karşıkilere, tabi karşı Müslüman. Onları kuanın hakemleri davet edelim. Dedi. Bu şekilde bir zaman kazanalım dedi. Kaldırırlar. dediler ki, ey Müslümanlar, eğer inanırsınız Allah'ın kitabına, Allah'ın kitabı hakim olsun. Ne istenen hüküm onu kabul edelim. Hasan tabi bildi onların niyetlerini. Azı cemaatimiz Hasan gerçekten büyük evlullah kendisi. Hastane. Tabi sahabeden her birisi evlullah'tır. Onun ilim bakımından daha üstünlüğü var kendisinin. Yani Kuran'ın arkam hükümlekte daha üstünlüğü var. Peygamber'in şöyle bulmuşlar hakkında. Peygamberimiz. Demiş ki Peygamber Aleyhisselatü derim. Ben bilimin şehriyim. Ali kapısı. Ve aleyyüm babuha. İşte. Ali bilimin kapısı buyurmuştu. Hasa dedi ki yandakilere bu bunların bu hilesidir. Harbi hilesidir bu. Zaman kazanmak istiyorlar. Sonuç alalım. Fakat ne olacak cemaatimiz? Yine işte o isrenceler. Yine o sebeiler. O yâdünün o grubu çok çalmışlardı. Hasere'ne tam bütün olarak kalbi onlardı. Ve o Ali dediler. İlla bunu kabul etsinler hakimi. Neden? Hasere'li savaşı kazanırsa tek halife olacak, güç koyu sahibi olacak. Onlar tabi temizliyor bu selamlar sanatineşler. Bunun için kargaşanın devam etmesi için Hasere'li dolar. Hayır savaşı durdur. Savaşı durdur. Koneki hükmüne razı ol. Hasere'ne az olmak istemediği bu da Has söylüyor, öldürmeye kalkıştılar. Şimdi öldürürsen dediler, Kerim tehdit ettiler. sahibi tabi artık zorunlu olarak bunu kabule razı oldu. Bunun üzerine orada tabi şekilleşen kenaraya iki hakem tayin edildi. Has tarafından Ebu El Eşe Hazretleri diyarında Ebu Amun Hazretleri edildi. Şimdi bu da bir kısa anlayacağım inşallah. Çok ilginç bir şey. Önce bir karar yazılacağının kağıda. Hazreti Yaz Bakanlığı'da Hazreti Ebu Musa Eşi Hazretleri'ne emir Ali ile Muavi arasında bu bir sözleşmedir. emir Müminin. O zamanlar halifelere daha çok bu konu denilirdi. Hazreti Ömer'den sonra Emirül müminin bütün müminlerin emiri amiri anlamına geliyor. Yaz dedi emir mümin müminin Ali ile muhabir arasında sözleşme derir. Şimdi karşı taraftaki hakem olan Amr istenet. Hayır Ali. Biz senin tanrımız emri olur tanrımız senin. Bu sinir olmaz bu. Ne olacak? Ebu Talibuğlu Ali olacak. O anda Hazreti Ali'nin aklına bir olay gelmekte. Gözünden yaş geldi. Ya Resulallah! Hayattaymışsın, yaşıyoruz Ya Resulallah. Ne olmuştu? Hudeybiye anlaşmasındadır. Hudeybiye. Peygamber Aleyhisselam hayatta ömrü için Mekke'nin fetheden önce Mekke'ye doğruya gidilmişti. Ömr yapmak üzere. Hudeybiye'de Mekke'ye bunları sokmadılar Mekke'ye mükerremeye. Tavuk girmeyeceğim fazla. Oraya bir anlaşmaya karar verildi. 10 yıl geçerli anlaşma karar verildi. Şartları konuldu. Şimdi tabi anlaşmanın altına konu peygamber dedi, ki, dedi. O anda yazan Kadir hasali, o yazıcı. O yazıyor. Çok düzgün yazısı kendisinin. Dedi ki ya Ali, uktub, ya Ali Muhammed Resulullah ile işte filan süheyle arasında anlaşma. Muhammed Resulullah. diyor ki o müşriklerin o elçisi Hayır, bunu kabul etmemiz dedi. Ne olacak? Senemiz Peygamber tanımıyoruz, Resul'u tanımıyoruz. Ablo oğlu Muhammed yazsın buraya. Buradaki Resulullah dinleyecek. Yoksa yapmayız. Peygamberimiz tabi ilerisinden bildiği için ancak Peygamber mahlustur, Peygamber Ali'ye. Ali. Oradaki Resulullah dinle. de, oğlu Muhammed yaz. Hazret Ali hiç cevap vermedi. Öyle dondu ki bir hal aldı kendisinde. Yerde kötü belirledi kendisini. Hal kaldı kendisini. Cevap vermedi. Peygamber tekrar Ali Resulullah'ı sil. Döndü. Ya Resulallah Allah'ım ederim ki sen Resulullah'sın. Ben bunu silmem buradan. Onu silmeyi imanlar sana gördü. Peygamber şöyle dedi. Ali gün gelecek Ali'yim tam senin başına gelecek işte İşte o sıfinde başına geldi. Emir müminin Ali dediler Ebu Talip e Ali oğlu Ebu Talip oğlu e Ali Haz derler. gelip mucize kendisinin. Bu şekilde tabi orada yazıldı. Sonra hakimiyet toplamak üzere iki ordu ayrıldı gittiler. İnşallah ağzınız hafteriniz bozun inşallah. Tabii bu hakemlerin kararı ne oldu? Bir de bu arada İslam'da ilk sapık bir mezhep doğdu. Hariciler diye. İlk İslam'a çıkan bu oldu böyle. Kim bu hariciler? Bunların ne de inançları? İnşallah hafta en bu konuya gireriz inşallah. Lillah, tere, fatih. Fatiha.